10 Ehli sünnet alimlerinin o büyük ve dindar insanların bildirdikleri itikattan, imandan kıl kadar ayrılanların kıyamette azaptan kurtulmaları imkansızdır. Böyle olduğu akliyle, Kur'an-ı Kerim ile ve hadisi i şerifler ile ve din büyüklerinin basiretleri ile yani kalp gözleriyle görmeleriyle anlaşılmaktadır. Yanlışlık ihtimali yoktur. Bu büyüklerin kitaplarında bildirdikleri doğru yoldan kıl kadar ayrılanların sözleri ve kitapları zehirdir. Hele dünyalık toplamak için dini alet edenlerin ve kendilerine din adamı ismini verip her akıllarına geleni yazan zındıkların hepsi din hırsızıdır. Bu kitapları ve mecmuaları okuyanların imanlarını çalarlar. Bunlara aldananlar kendilerini Müslüman sanıp namaz kılar. Halbuki imanları çalınmış gitmiş olduğundan namazları ve hiçbir ibadetleri ve iyilikleri kabul olmaz ve ahirette işe yaramaz. Dinlerini dünyaya satanlar hakkında Bakara suresinde meali, Cahiller, ahmaklar dünyadaki zevk ve lezzetlere kavuşmak için dinlerini, imanlarını verdi. Ahiretlerini satıp dünyayı şehvetlerinin istediklerini aldılar. Kurtuluş yolunu bırakıp helâke koştular. Bu alışverişlerinde bir şey kazanmadılar. Bunlar ticaret ve kazanç yolunu bilmedi, çok ziyan etti olan 16. ayeti kerimesi gönderildi.